Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve günce'nin edebiyatında bugün Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteyiz ve konuğumuz Senem Timuroğlu. Merhaba Seval. Evet, hoş geldin Senem. Hoş ee, Senem benim üniversiteden arkadaşım. 20 kaç, beş yıldır falan herhalde tanışıyoruz. Evet, <gülüyor> İstanbul'daki en eski tanıdıklarımdan birisi, kendisi. Evet, evet öyle. Ee, ne güzel ki bugün de ikimiz bir... Edebiyat ve bir kadını konuşmak için burada birlikteyiz ve ayrıca Senem hakkında size kısaca bilgi vereyim. Kendisi uzun zamandır kadın edebiyatı üzerine çalışıyor ve Özyeğen Üniversitesi'nde ayrıca öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Ee, ve e, Türkiye İş Bankası Yayınları tarafından Fatma Aliye'nin Refet romanını Dil İçi Çevirisi'ni gerçekleştirdi. Ve bu serinin, di, yani daha doğrusu bütün Fatma Aliye romanlarının değil mi evet. İçi Çevirisi de yine İş Bankası Yayınları tarafından yayınlanacak Senem'in e, çalışmasıyla. Evet. Ee, biraz istersen önce Fatma Aliye ile başlayalım. Kimdir Olur. Fatma Aliye? Neden önemli? Ee, Fatma Aliye e, esasında... Türk Edebiyatı'nın ilk kadın yazarı e, Zehra Toskan'ın e, keşfiyle e, Zafer Hanım e, aşk Vatan ama e, Fatma Ali'ye beş roman yazmış e, ve e, döneminde e, e, yurt dışında da tanınan e, ve iki romanı Fransızca'ya çevrilen e, çok e, e, erkek yazarları da dönemin daha sonra kanonik olacak erkek yazarlarını da romanlarıyla etkileyen... ...yani esasında Türk edebiyatına edebiyat tarihine damga vurmuş bir kadın yazar olarak... ...Türk edebiyatının ilk kadın romancısı olarak nitelendirebileceğimiz bir şahsiyet. İlk edebiyat dünyasına 1889'da bir kadın imzasıyla... ...George Ohne'nin Meram olarak volontesini çeviriyor... Biliyorsun o dönemlerde Fransa'da çıkan bestsellerler hemen hemen yakın bir zaman aralığında çevriliyor Osmanlı'da. Onlardan bir tanesi bu da. Ve o çeviriyle hakikaten edebiyat dünyasına bir bomba gibi düşüyor aslında. Çünkü çok hakim Türkçe'ye. Yani çeviri çok beğeniliyor. Çünkü Fatma Aliye Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı ve aydın, tanzimat Aydınlarının biliyorsun evde çocuklarına verdiği eğitimi orada Emine Semiye kız kardeşi Abis Ali Sedat ki e, mantık kitapları yazar. Ali Sedat da dönemin e, önemli bir mantıkçısıdır. E, o e, çevre içerisinde e, Ahmet şeyin e, Ali Sedat'ın e, Ahmet Cevdet Paşa'nın ona verdirdiği işte özel öğretmenlerle aldığı derslere kapıdan köşeden e, dinleyerek kendini esasında bir deha diyebiliriz. Çok e, küçük yaşta e, zekasını e, Ailede göstermiş e, ve e, Ahmet Cezayir Paşanın da dikkatini çekerek eğitimine destek vermiş bir e, o dönemin kadınlarından. E, dolayısıyla e, çeviriyi yayınadıktan sonra e, gerçekten Ahmet Mithat'ın e, örneğin ki dönemin yayıncılık dünyasında çok önemli bir isim biliyorsun, e, onun dikkatini çekerek. E, bu tercümeyle ilgili babasını çevirmiş, abisini çevirmiş gibi bütün dedikodular Ahmet Mithat cevap veriyor. Ve e, diyor ki Ahmet Mithat bir e, tercüme-i meram e, çevirmeni olarak bir kadın e, edebiyatçı aramıza katıldı diyor. Esasında onun desteğiyle de o dönemin e, kanonuna diyeyim yani edebiyat dünyasının yüksek edebiyat çevresine girebiliyor. Ve ilk e, yapıtı da e, bildiğin gibi Ahmet Mithat'la birlikte hayal ve hakikat, hayal kısmını Fatma Ali'ye yazıyor. Ahmet Metat hakikat kısmını yazıyor. Ardından da kendi... Bir kadın olarak yazıyor. Bir kadın yazıyor. olarak yazıyor, evet. Ardından da kendi imzasıyla teker teker romanlarını yayınlıyor. Muadarat. ilk romanı Faydalı Bilgiler demek. İkinci romanı Refet, e, Levayi hayat, e, hayattan sahneler, Udi ve Enin e, romanlarını e, yayınlıyor. Udi Fransızca'ya çevirecek örneğin. Peki, hatta daha sonra e, Avtulamit e, bu ziyaretten Avrupa'dan. ...gelen kadın seyyahlarını ziyaretinde... ...Fatmaliye'nin evine... ...gönderecek, doğru bilgi alsınlar... ...diye ondan sonra da... ...edebiyat dışı da yapıtlar yazmaya başlayacak... ...işte İslam kadınları... ...diye nisvanı İslam olsun... ...felsefe kitabı yazacak, tarih kitabı yazacak... ...yani hem edebiyatın içerisinde bir... ...şahsiyet... ...beş romanıyla... ...ilk kadın romancımız diyebiliriz... ...hem de ilk kadın felsefecimiz... ...diyebiliriz, ilk kadın tarihçimiz... ...diyebiliriz aynı zamanda... Evet çok gönlü ve birçok disipline bir de Emine Semiye ile de ilgili biz burada bir program yapmıştık kardeşiyle ilgili. Evet. O, hı hı. Bir de e, hayat hikayesini sanırım Fatma Barbarasoğlu'nun bir kitabı var. Hı hı. Onun dışında hayat hikayesi yazıldı mı Fatma Ali'ye? Ye. Hayır yazılmadı. Yazılmadı ee, Ama mesela o hayat hikayesine de ben açıkçası eleştirel yaklaşıyorum. Çünkü Fatma Ali'ye 1936 yılında öldüğü zaman e, Turhan e, bir Cumhuriyet'te yazısı çıkıyor. Unutularda unutularak ölen edibe diye hmm. ee, Fatma Ali'nin bir unutturulma e şey var hikayesi var esasında bu yeni e, cumhuriyetle birlikte hem e, dört kızı var kızının son kızı işte İsmet'in e, yurt dışına gitmesi orada bir rayib olması Tunus'ta ve orada vefat etmesi Fatma'yı üzmüş bir sürede kızını aramış bir sürü Fransızca mektup bulamıyor, var evrakında mi? bulamıyor e, onları okuduğunuz zaman hakikaten bir annenin kızını arayı hikayesi de var orada çok farklı bir trajedi var e, o söylere yazdığı Fransızca hem o hem hasta işte bu üzüntüden hem de aynı zamanda e, halde edip adının Turhantan öyle yazıyor işte o yazıda e, öne geçmesiyle Fatmaliğinnin zaten e, öldüğünde unutulduğunu e, söylüyor ama aynı zamanda şunu da ekliyor diyor ki e, Fatmaiye diyor karanlık peçenin diyor aydınlık yüzüydü ve çok aydınlanmacı bir tonda Turhantan onu tanımlıyor 1936'da Dolayısıyla Fatma Barbarosoğlu'nun ben e, biyografisini okuduğumda e, bu 50 TL'lerin üzerinde e, e, Fatma resmi vardır. Onun e, 50 TL üzerine konulacak kadın romancı tartışmalarında e, bir ikileşme, bir kamplaşma gördüm. Ve orada Halde Edip Niye Konmuyor, Uluslararası Ünü Var diyen bir Cumhuriyet kanadıyla bir İslam ılımlı İslamcıların e, Fatmaliye konsun e, gibi bir tartışması vardı ve sonunda da Fatmaliye'nin resmi TL'lerin üzerine kondu ve bir yorum e, şeyi başladı Fatmaliye'nin bugünden bakarak eski yorumlama gibi görüyorum ben bunu anakronik bir bakış açısıyla evet, tamam bağlı Müslüman kadın e, yazar. E, hmm. ...şeyi var, sıfatı var, var... ...ve o biyografi de öyle... ...ama Fatma Raya'nın zamanla geri döndüğümüzde... ...şeriat toplumu içerisinde... ...tam tersi aydınlanmacı ve... E, ...ilerici bir kadın, özgürlükçü bir kadın olduğunu... ...tam da o e, dini reformize etmeye çalıştığını... ...kapılarını kadınlar için açmaya çalıştığını... E, ...özgürleştirdiğini görüyoruz... ...dolayısıyla Müslüman bir kadın... ...yazar dememize gerek yok... Orada ...o dönemin şartlarında zaten değerlendirmemiz lazım... ...bana daha böyle gerici bir dilden yazıldığını düşündürdü. Açıkçası bu da torunayla da bir söyleşide karşılaşma imkanı bulundum. Oradan da teyit ettiğim bir şey. Onlar da anneannelerinin çok ilerici din eleştirisine Oranın belli çevresine göre çünkü tehdit mektupları aldığını söyler Fatma Aliye. E, ve hatta şunu da der Fatih Kerimiye İstanbul mektuplarındaki e, bir röportajında. E, ne kadar der Batılı aydınlar yani şey e, Avrupalı olmaya çalışsa da diyor bizim aydınlarımız batılılaşsa da e, August Kontu bile okusalar diyor. Buradaki yobazlar gibi yani e, şeriatçılar gibi ee, tek eşçilik ve tesettür konusunda da onlarla aynı fikirdeler. Erkeklik anlamında birbirleriyle çok... E e, aynı noktalarda buluşurlar diyor. E, ve kızının Kartli Findlay'a mektupları var. Orada şunu diyor. Benim annem imamlardan ve bazılardan hiç hoşlanmazdı. Çok ilerici ve e, özgürlükçü bir kadındı. E, ama e, bakışı şöyleydi. Geleneği koruyarak modernleşelim. Ama bu yine de hani benim hani Müslüman kadın yazar demek yine bu anakronizmi tekrar... Yani dememek de anakronizmi yeniden canlı tutan bir şey. Yani Hı -hı. 19. yüzyılda bir Osmanlı kadını... Hı -hı. Yani Müslüman kadın yazar olarak tanımlanması hı hı. çok da böyle şey... Olağanüstü yanlış bir şeymiş gibi gelmiyor bana. Şu açıdan bugün baktığımızda şimdi o döneme şöyle bakmalıyız. 19. yüzyıl birinci dalga feminist hareket var Batı'da. Oyakları, çalışmakları ve eğitim hakkı mücadelesi var. Ve bir Osmanlı kadın hareketi var. Ve Fatma Aliye Hanımlara Mahsus gazetenin en uzun süreli kadın dergisinin baş yazarlarından biri. Ve bu kadın hareketinden haberdar Avrupa'daki ve kendileri bir Osmanlı'da ...kendilerine özgün bir kadın hareketinin tohumlarını, taşlarını ördükleri, tohumlarını attıkları bir e, mecrada Fatma Ali'ye. Dolayısıyla bir kadın özgürleşmecisi, yani bir şöyle diyebiliriz belki, ilk önce feministlerimizden. E, şu anda üçüncü dalga feminizmde Müslüman e, feministler var. Müslüman feministler, işte radikal feministler vesaire şu an üçüncü dalgadayız. Üçüncü dalgadan... Birinci dalgaya bakamayız. Yani o yüzden Müslüman bir feminist değil, bir ilk öncü Osmanlı kadın feminist diyebiliriz. Yani e, dinle bağlantısını anti emperyalist bir çerçeveden kuruyor Fatma Ali'ye. Bir kültürel e, yeni Osmanlılar nasıl Namık Kemal'in dinle ilişkisi nasılsa Fatma Ali'nin de kurduğu bir şey bu vaziyette. İslamcı bir feminist değil ama yapılan e, bugünden yapılan yorumlar mesela başka tezler falan da oldu. E, İslamcı feministtir yani biz ona feminist diyemeyiz gibi bir bakış. Ya da işte Fatma Aliye öncü kadın e, hareketinin öncülerinden diyemeyiz feminist diyemeyiz gibi halbuki diyebiliriz. Onu demek istiyorum. Anakronik bakış bu buradan e, ileri geliyor yani. İlerici bir kadın, özgür bir kadın, e, feminist bir ilk öncü kadın e, feministlerimiz. Emine Semiye Kız Kardeşi itaat ve Terakki'nin kadın kollarında e, çok daha aktivist bir, daha eee eee yani, bir değil. evet. Ee, ...aktivisti yani... ...bütün bunları o dönemin içerisinden... ...değerlendirmeliyiz diye demek istedim... o açıdan. Ee, şimdi biraz Refet'ten bahsedelim... Hı -hı. ...istersen. Refet de... E, ...aslında Fatma Aliye'nin... ...en çok bilinen romanı... ...Muhadarat sanırım değil mi? Refet o kadar çok bilinmiyor. Evet. Ee, mesela Refet... E, ...Reşat Nuri Güntekin'in... kuşu Uşu... Ee, edebiyatımızda öğretmen kadın karakterdir. Refet ilk öğretmen kadın karakter. Ve araştırdım. Gerçekten Reşat Nuri Güntekin'in e, Refet'ten etkilenmiş yani Fatma Aliye'nin Refet'ten etkilenmiş olma ihtimali var çünkü Refet'in bittiği yerden başlatır esasında e, kendi romanında çünkü Refet nasıl biter işte e, spoiler vereceğim belki biraz ama e, e, dair biraz muallim... okurken <gülüyor> insanlar bilsinler sonunu ki memnun olsunlar tamam doğru <gülüyor> e, ilk kız öğretmen okulundan e, dair muallimat lardan mezun, ee, onlar da e, 1870'te kuruluyor zaten ee, bir Sultanahmet'te bir konakta ee, ve Darülmuallimat'dan mezun bir kızın e, yoksul çirkin ve sağlığı hassas bir kızın bu arada çok önemli bu nitelikler bir kadın karakter açısından bence ilk kadın yoksul karakterdi aynı zamanda hmm. çirkin karakterdi aynı zamanda ve hastalıklı karakterdi aynı zamanda. Üçünü dördünü birleştirmiş Fatma Ali. ve onun mezun olduktan sonra taşrada bir göreve tayini ve hayatına bir çalışan kadın olarak öğretmen kadın olarak başlamasıyla biten bir romanı Çalıkuşu'nda da onun feridesiyle devam ettiğini görüyoruz. Ve Reşah Nuri Güntekin'in Fatma Aliye'yi bildiğini ama başka bir romandan bildiğini tespit ettim. Mesela Nihat Sami Banarlı resim ve Türk Edebiyatı tarihinde şöyle bir şey söylüyor. Reşat Nuri'nin 1922'de İnci Mecmuası'ndaki şeyi, tanıklığı. Diyor ki Reşat Nuri, Çanakkale'de kış gecelerinde komşu hanımların okur yazarları toplanarak roman okurlardı. Fatma Aliye Hanım'ın Udi diye bir romanını okumuşlardı. O kitabı o vakitten beri görmediğim halde hala bütün teferruatıyla ve hayatımda tanıdığım en büyük bir zevk heyecanıyla hatırlarım. Buna nazaran bu eser bende büyük bir e, tesir yapmıştır der. Dolayısıyla haberdar... Udi'den de etkilenmiş. Muhtemelen Refet'i de okumuş olmasının büyük bir olasılıkla olduğunu düşünüyorum. Evet, Dolayısıyla ilk öğretmen karakterimiz Refet o anlamda çok enteresan ve bize dönemin kadınlar için eğitim haklarının nasıl kazanıldığı kadın yoksul bir kadının kadınlar arası dayanışma ile sınıf dayanışmasıyla zengin kadınlar çünkü o dönem yoksul kızlara evet, çok okuyabilmesi için çok destek evet. verirlermiş Bu bir örgütlenme biçimiymiş. Evet. Onun görüyoruz burada. E, Sonra sabah şeyi görüyoruz. Yani e, neler öğrendiklerini görüyoruz evet. değil mi? Hı hı. E, te, e, müfedatı görüyoruz. İnanılmaz. Yani e, resim yapmaları. Resim yapmaları. İşte nakış zaten var. O sonrasında Cumhuriyet e, eğitimlerden Ama resim dönümcek. çok şaşırtıcı mesela. Evet. Bence. Kesinlikle. E, ve resimden konuşmaları. Evet. Refletin, keşke ben de bir ressam olabilsem evet. demesi değil <gülüyor> mi? Evet. Evet. Ee, sonra şey o biraz e, Ahmet Mithat'ın felsefi izleyen da vardı. Şimdi tam net hatırlamıyorum ama e. Aristoteles, Sokrates, Platon e, e. işte e. astronomi e, ondan sonra matematik, tabiat bütün bunları. Bir de e, şey diyor o çok hoşuma gitti Cazibe Aristo gibi yürür yürüyerek işte Refet'le konuşarak e, e. tefekkür ederler ve şey der yani Refet ben sıfır öğretmen olmak istemiyorum bilgin olmak için. Daha, entelektüel, daha yani. entelektüel olmak için daha da kendimi geliştirmem lazım. Orada kadınların entelektüel olma çabasını görüyoruz. Ve Fatma Aliye de feylazoftur zaten. Ahmet Mithat'ın Fatma Aliye'ye hitap şekli de odur. Feylazof kızım. Dolayısıyla bir kadın entelektüeli dünyasına giriş yapıyoruz Refet'le. Ve çok zengin bir malzeme var. Bir de Fatma Aliye'nin... En önemli e, paradigmasını burada e, bize verdiği bir yer var. O da e, senin de dikkatini çekmiş programdan önce konuşmuştuk. Hani bu akıl e, meselesi yani duyguların olmaması, arzuların olmaması. Akıl, yani duygu da değil akıl, arzu. Yani. <gülüyor> arzu yok. Orada e, hatırlarsan çok çarpıcı bir sahne vardır. E, Refet'in gün batımını. Hmm. karşısında e, o cazibelerdeyken <gülüyor> karşısında, o doğa manzarası karşısında hissettikleri ve kalbi çarpmaya başlar. Orada kalbini susturmaya ve sen bana hakim olamayacaksın. E, Allah'ım işte fikrimi aklımı koru gibi bir şey çatışma görürüz. Orada akılla duygular arasında, kalp arasında yani kalbini dinle derler ya aklını dinle mantığını. Tam tersi Fatma Aliye'nin bütün romanlarındaki öğüt Kadın okura ki gördük kadın okurlar toplanıp okuyorlar. Yani Fatma Ali'ye onlara yazıyor belli ki. E, aklını dinledir. Yani kalbini değil, aklını dinle. Bütün romanlar budur ve ilk romanı Hayal ve Hakikat'te hayalde kalbini dinleyen bir kadını çizmişti, hmm. e, yazmıştı Vedat'ı. Orada ölüyordu histeriden. Histeride. Ondan sonra yaptığı bütün karakterler çok güçlü ve hepsi... Aklını dinleyen kadınlardır. Hiçbirisi aşkından ölmez. Mesela intihar etmeye kalkar muadaratta fazlala vazgeçer. Refet bir anda kalbi çarpmaya başlar. O boşluğa yani o şairhaneliğe der Fatma'liye. Aliye. düşmek kesinlikle yok. Şairhaneliğe düşmeye başladığı anda kendini toplar aklını. E, mukayet olur. Ve akılla ayakları üzerinde sağlam bir şekilde durup kendi parasını kazanmaktır. Verdiği öğüt. Hiçbir erkeğe, hiç başka hiçbir şeye muhtaç olmadan. E, dolayısıyla akıl ve duygular çatışması birinci dalga aydınlanmacı feminizmin zaten iskeletidir. E, çünkü aydınlanmacılık akıl üstünlüğüdür ve erkekler akılın alanından kadınları dışarı çıkarttıkları için kadınların o alana girme ve sahip olma mücadelesidir ve Fatma de aklın alanına kadını koymak için mücadele eder. Çok e, o felsefeyle yani o paradigma ile uyumlu e, romanlar yazıyor. Aydınlanmacı bir bakışı var o açıdan. E, bence o anlamda e, çok şey çarpıcı yani e, hayal ve hakikat hakikati Ahmet Nidat'ın yazması Fatma Aliye'nin de evet, ben hakikate e, talibim demesi Biraz aslında sadece Refet değil, annesi de çalışan bir kadın, evet. İmnaz. Tek başına erkeksiz evet. e, bir kız çocuğu yetiştiren bir kadının hayatı, binazın yani hayatı. Yani bir sokağa atılmış, sokağa yalnız. atılmış, yalnız yokluklar var, akranlarından, akrabalarından şiddet görülüyor mesela, şiddet çok evet. e, belirgin. Refet dayak yiyor, kendisine kötü davranılıyor. E, yine kadın dayanışmasıyla, onlara evet. evlerini açan kadınlar evet. e, ve dikiş e, yaparak, işte o zaman o dönemin kadınlarının nasıl para kazanabileceğini de e, onlara öneriyor yani dikiş yap, işte. Çam Tahtayı bir, silmeye, tahta silmeye gidiyor. gidiyor. E, hatta şey de çok e, çarpıcı bir sahne bence. E, o soğuktan donma e, evet. e, gecesi. Botlarını, botlarını, kesmek, botlarını kesmek zorunda kalıyor. Ayakları donduğu ve çok üşüdüğü için kaşınıyor Refet'in. Ve anne kızın birbirlerine sarılarak yatakta birbirlerini ısıtmaları ve öleceksek birlikte ölelim demeleri. Çok dramatik sahneler var. Mesela Firuza'nın e, Parasız Yatalı'nın. E, daki anne kızın birbirlerine sarılarak uyuması e, sahnesi aklıma geldi e, Refet'teki yani bir e, şey çizebiliriz e, ki öyle bir yazı tasarlıyorum yani bir kadın yoksulluğunun anlatıldığı Hı -hı. bir bizim Türk edebiyatında bir çizgi var. Ratife Tekin'le e, devam eden işte Firuzan'da gördüğümüz e, Fatma Aliye'de başlayan araştırsak birçok başka e, bulabileceğimiz Seray Şahiner'de, e, Şahiner'de var onun ana metni diyeyim hani Hı. baba metinler deniliyor ya evet. bu anne metni yani bir anneanne metni bu anlamda maalesef de böyle bir gelenek kurulamamış birbirlerinden haberdar olamamış yazarlar cumhuriyet sonrasındaki kadın yazarlar bu e, ilk kuşaklı ama e, bir şekilde temalarda bir devamlılık. ...sağlandığını görüyoruz evet. kadınlar arası. Aslında şey... ...19. yüzyılda yani İstanbul'da... ...bir Osmanlı kentinde yalnız... ...yalnız bir kadın olmak. Bir taraftan binnaz sadece... ...hani sokağa atılmış değil. Yalnız, dul, yalnız. Kesinlikle. Ve bu şekilde... Nasıl? Ve kıtına... çocuğunu nasıl yetiştiriyor evet. değil bir mi? Kız çocuğu. bir kız çocuğu. Ve onun için de önemli şey eğitim. eğitim. Yeter ki yani... Kızının tek kurtuluşu olarak eğitimi görmesi evet. böyle bir durumda. Evet. Bu da aslında son derece çarpıcı bir şey bence. Kesinlikle. Yani zengin birini bulup evet. ya da işte kızını zengin akraba... Yani bunun mesela işte ne bileyim bir besleme olarak bir yere vermeyi düşünmüyor Hı -hı. onu. Ya da işte ne bileyim Mehmet Rauf Ziya'da olduğu gibi... ...hani daha zengin köşklere sokup oralarda daha ne diyelim kısmet bulma ya da... Hı -hı. Ailenin e, nispeten zengin e, erkek adaylarını evet. damat yapma gibi hı hı. hiçbir şekilde bu aklına bile gelmiyor mesela ki romanın son sahnesinde bizim karşılaştığımız amcaoğlu Umucuk. nasıl şaşırtıcı o anlamda da. Evet. Bir, bir sahne daha var o da çok çarpıcı bu konuyu konuştukları hani belki yani annesi hiçbir şekilde bir zorlama yapmıyor ama kızım 18 yaşına geldim belki bir ne aşık olursan ama yani işte seversen sevmekle ilgili yani şey. işte Fatma Aliye'nin bakışı o dönemin kadınlarının bakışını burada görüyoruz yani evlenmek için evlenmemek para için evlenmemek kendi ayaklarının üzerinde durmak seversen ancak sevdiğinle evlenmek gibi çünkü Fatma Aliye de biliyorsun Ahmet Cevdet Paşa tarafından onu seçmediği bir adamla evlendiriliyor ve Mutsuz bir, Mutsuz bir evlilik yani sonrasında Faik Paşa eğittiğini evcilleştirdiğini görüyoruz ama ilk başlarda onun okumasını filan engelleyen bir kocadan bahsediyoruz kitaplarını yırtan filan. Dolayısıyla zaten e, Tanzimat romanlarında da vardır ya bu konular yani e, kötü evlilikler, mutsuz evlilikler konusu, görücü süre evlilikler konusu gibi. Burada da bir kadın gözünden annesi, de, annesi kızına şey süt diyor e, yani belki seveceksin birini ama o çirkin ve yoksul olduğu için kimse beni sevmez beğenmez. O sahne de çok çarpıcı bir yoksul de. ve çirkin Bence kızın de. o kendisiyle yüzleşmesi değil mi? Çok evet, evet. çarpıcı çizmiş, betimlemiş ayna, getirmeye, ayna çalışıyor. getirmeye çalışıyor. Tam da böyle kendi evet. Yani kendinde olanın dışarıya yansıması ve onun güzelliğinin or yani güzellik tanımı da ilginç Heh, orada. Şimdi onu diyecektim evet. Seval. Ben orada işte Fatmalı'ya bayılıyorum. Yani evet. çünkü güzellik meselesi erkeklerin gözünden Hı. şeydir. Hani orantılı beden, beden bedensel, dış, dış, dış görünüş. Ee, ama Fatmalı'yı e, ruh güzelliğinin önemli olduğunu vurguluyor ve en önemlisi de şunu vurguluyor. E, Refet düşünürken e, güzelleşiyordu diyor. Düşüren kadının yaparken. işini yaparken, sanatını icra ederken. Hatta Refet diyor biliyorsun anlı e, düşünmekten buruşmuş alın güzeldir. Ya da ilimden kırlaşmış saç güzeldir. Dolayısıyla veya da bir piyanist piyanosunun karşısına çıktığında devleşir gibi. Yani kadınlara esasında şunu diyor güzellik geçicidir ee, sen e, bir gün yaşlanacaksın ve o güzellik geçecek. Geçmeyecek olan şey ruhunu keşfetmen, kendini keşfetmen ve kendi içindeki yetenekleri bulup onu icra etmendir gibi bir e, 1897'de öyle, öyle. bir e, bakışa sunması bence çok e, değerli. Yani birinci dalgaya uygun bir şey zaten. Ayrıca şey anlayacak. de değerli. Yani mesela Tanzimat romanındaki bu erkeklerin e, şatırnak içinde züppü erkeklerin anne modeliyle Kesinlikle. Yani buradaki kızın Refet'in e, yani binnaz anne modeli de birbirlerinden son derece çok farklı. farklı. Evet. O açıdan da mesela bu Tanzimat romanı annelerine belki böyle bir bakış evet. çok farklı şeyler de söyleyebilir bize. Hani baba kaybının dışında anne ve oğullar arasındaydı, anne Hı -hı. ve kızlar arasında kurulan bu ilişkinin Hı -hı. metinlerdeki yansıması sanırım ayrıca... Dikkate değer gerekir. ve konuşulmaya değer diye düşünüyorum. Evet, maalesef sonlara geldik. A, öyle mi? Ha, evet, tamam. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? A, son sana? olarak söylemek istediğim bir şey. Ben bu sadeleştirmeyi genç okurlar için yaptım Hı -hı. açıkçası. Yani çünkü bu yeni neslin şu anda iki günde bir kadının öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz. Ve erkek şiddeti ve erkek gibi kadınların şiddeti üzerinde günlük yaşamda çok yaşadığımız bir sorun. E, burada güçlü olmalık ve e, ilham veren kadınların e, bizim için e, yol gösterici olduğunu düşünüyorum. Bize güç verdiğini ve yeni kuşağı da güç vereceğini düşündüğüm için bu sadeleştirmeyi yaptım. E, o yüzden e, inşallah onlarla buluşur. E, çünkü bizim e, sağlam güçlü kadın e, örneklere ihtiyacımız var ki e, ayaklarımızın üzerine durup o e, kitabın sonunda görecekler. Kendilerine kötü davranan erkeklere de res çekebilmek ve bir kadın dayanışmasını görebilmek için bir açısından, strateji. bir stratejik. E, bir şey. o yüzden onlara öneriyorum. Son evet. şeyim bu e, sözüm. Evet bence de bu tür eserlerin e, sadece orijinal hallerinin değil e, yani sadece yani bütün klasiklerin tabii kadın klasikleri ayrıca tabii. başka bir şey ifade Hı -hı. ediyor hepimiz için şüphesiz memleketin şu halinde de eee dil içi çevirilerinin yapılması, bugün da ulaşabilmesi açısından Hı -hı. çok Hı -hı. önemli. O yüzden ellerine sağlık. Diğerlerini de ederim. bekliyoruz sabırsızlıkla. <gülüyor> bugün 94.9 açık radyoda Senem Timuroğlu ile birlikteydik. Fatma Aliye Verefet romanını konuştuk. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.